C, bir Liderde Olması Gereken Hususiyetler Bir Erkan-ı Harp, Askeri Derinliklerinin Yanında, Aynı Zamanda Bir Liderdir. Onun için Bir Liderde Olması Gereken Bütün Hususiyetler, Bir Erkan-ı Harpte De Olmalıdır. Biz bu hususiyetleri birkaç madde içinde özetlemeye çalışacağız. 1- Her lider, seri ve sıhhatli karar verme özelliğine sahip olmalıdır. Karar verme, yapılacak işlerin esası mesabesindedir. Ancak her karar isabetle olmadığı gibi, vakitsiz de olabilir. İster gecikme, isterse erken verilen kararlar, asla isabetli kararlar değildir. Onun için bir liderin aldığı kararı, sıradan bir karar olmaktan kurtaran hususiyet, zamanında ve isabetli alınmış olmasında aranmalıdır. Çok ani karar verilmesi gereken hayati anlar vardır. Lider bu anlarda sıradan insanlardan ayrılır ve kendi buğdunu yaşar. O keskin zekasıyla aniden karar verir. Verdiği karar da tam isabetlidir. Halbuki ekseriyetle acele verilmiş kararlar isabetten uzak olurlar. Çünkü isabet ve acele birbirinin zıttıdır. İki zıtsa bir arada zor bulunur. İşte bu zor anın adamı liderlerdir. Onlar bu zıtları çok kolay bir araya getirebilirler. İki her lider, fıtri ve yaratılıştan bir şecaat ve cesarete sahip bulunmalıdır. Cesur olmayan lider olamaz. Lider gözü kara, yüreği de pek olmalıdır. Zaman gelir, o tek başına kalabilir. Fıtri cesareti, onu işte o anda zilletten kurtarır. Davasını ve idealini yalnız göğüsleme zorunda bulunduğu böyle bir anda lider, arkasında binlerce insan var gibi davranabilmelidir ki, varılması gereken hedefe ulaşabilsin. Evet, lider asla ölümden korkmamalıdır. Her şeyden korkan, ürken, saklanmada lider olabilse de, sevk ve idarede asla lider olamaz. 3- Lider asla gevşemeyen bir irade insanıdır. Onun kararından dönmesi veya inancından taviz vermesi katiyen düşünülemez. Ümit onun ayrılmaz dostu, yeis ise rüyalarına dahi misafir etmeyeceği baş düşmanıdır. Karşısındaki engel ancak sonsuzlukla ifade edilebilecek cehennem dahi olsa, Lider onu rahatlıkla atlayıp geçebilecek bir metafizik gerilime sahip olmalıdır. Zaten başka türlü, kitleleri nasıl cezbedip arkasından sürükleyebilecektir ki? Evet, lider, ters yüz edilemeyecek bir irade insanıdır. 4. Lider mesuliyetinin şuurunda olan insandır ve sorumluluk duygusu onun ayrılmaz bir parçasıdır etrafındakiler teker teker dağılsa, o yine bu sorumluluk duygusuyla tek başına idali olan, o ağır yükü omuzlayıp götürmeye çalışır. Evet o, kendisinin bu denli mesul olduğuna inanır. Hiçbir engel ondaki bu inancı zafa uğratamaz. Öyle ki, mesuliyet duygusu adeta onda bir fikri sabittir. 5. Lider ileri görüştü, ve zaman üstü olmak zorundadır. O, seneler sonra vuku bulacak istikbale ait bütün hadiseleri, mazide olmuş hadiseler berraklığıyla gören, sezen ve vereceği hükümleri, bu anlayış içinde veren insan demektir. Yoksa bugün söylediklerini yarın ve yarınlar nakzediyorsa, o aklı başında insanlar için hiçbir zaman inandırıcı olamaz. Lider ileriyi görmelidir ki, vericiyi kararlar da nihai olsun. Yoksa hadiselerin yelpazesine göre karar vermek mecburiyetinde kalır. Ki o da, müntesipleri arasında daima fikir ayrılıklarına ve düşünce farklılıklarına sebep olur. Bu ise sürekli yıkım getirir. Daha önce bir araya gelmiş ve bir cemaat meydana getirmiş insanlar, her an değişen kararlar karşısında, cemaat olma keyfiyetini kaybederse, ayrı ayrı fikir ve düşüncenin bağlısı fertler durumuna düşerler. Öyleyse lider, feraset ve basiretin süt kardeşi olmalıdır. Altı, lider ruhunda istikrarlı olan insandır. O hiçbir hadise karşısında vaziyet değiştirmeyecek kadar sağlam karakterlidir en büyük muvaffakiyetlerinde mağlup bir insanın ruh haletini sergiler. Yenilgilerini de nefis muhasebesi adına değerlendirir. Lider, nefsaniyet çeperini aşmış ve işin başındaki sadeliğini hayatının sonuna kadar sürdürebilmiş bir bahtiyardır. O hayatını adeta bir musiki ahengi içinde yaşar ve başladığı her işi başladığı perdede bitirir. Hatta Mustafa İsmail'in Kur'an tilavetinde yaptığı gibi iyi bir lider hayatını daha bir üst perdede noktalar. Merhum Mustafa İsmail Kur'an-ı Kerim okumada eşine az rastlanan böyle bir performans gösterirdi. Çok defa başladığı perdenin üstünde okumasını bitirirdi ki zannediyorum az insana nasip bir mazhariyettir. Şüphesiz, bir liderin bu özelliğe sahip olabilmesi için, onda çok engin bir tevazu anlayışının bulunması gerekir. Böyle olmalıdır ki, ilk günlerini ve ilk arkadaşlarını unutmasın. 7- Lider, insan sarrafıdır. O, idaresi altındaki insanları herkesten çok daha iyi tanır. Kimi nerede ne kadar ve ne maksatla kullanacağını, Kime hangi işi gördüreceğini bilmeyen ve bunda isabet kaydetmeyen insan, katiyen iyi bir lider olmak şöyle dursun, sıradan bir idareci bile değildir. Lider, bir işe en layık kimse, onu en iyi tespit eden ve vazifelendirdiği insanları sonuna kadar aynı işte tutabilen, yaptığı bu icraatında geriye adım atmaya zorlayacak herhangi bir pürüzle karşılaşmayan insandır ki, o adeta istidat ve kabiliyetleri tartan bir mihenk taşıdır. Ve yanılma payı da beşer olduğunu hatırlatacak kadar azdır. 8. Lider raiyetinin her ferdi, kendini ona en sevgili bilecek kadar insanları seven ve onlar tarafından da aynı ölçüde sevilen seçkin ruhtur. Hem onun raiyetine, hem de raiyetinin ona güveni tamdır. 9. Lider hayatının hiçbir devresinde töhmet örsüne yatmamıştır. Onun için, onun istikbalinde, tenkit çekicinden sızlanacağı tek hadise yoktur. Onun mazisi yaşadığı gün kadar aydınlıktır. Evet, kim hangi garaz veya iyi niyetle araştırırsa araştırsın, onun mazisinde yüzünü kızartacak bir tablo bulamaz. Bütün dünya hasım kesilse, iftira veya yalana başvurmadıkça, onun iffet ve ismetine toz konduramazlar. Onun hayatı hep istikamet içindedir. 10- Lider çok yönlü bir insandır ve her yönüyle de cemiyet içinde temayüz etmiştir. Onun karakter dünyasında zaftan eser yoktur. Bütün irdelemeler sadece onun bu yönünü göstermeye hizmet eder. Cihan tarihinin kaydettiği efsanevi liderler vardır. Fakat bunların hiçbirinde az önce sıraladığımız hususiyetlerin bütününü görmek mümkün değildir. Hatta birkaçını dahi kendinde toplamış lider sayısı oldukça azdır. Büyük İskender, Anibal, Napolyon, Hitler... Ve bizim cephemizden Fatih, Yavuz, Yıldırım, celaleddin Harzemşah, selahaddin Eyyubi, Tarık bin Ziyad ve 40 yıl Rus'a karşı kavga veren Şeyh Şamil gibi büyük dahi ve liderler, elbette kendi çaplarında büyüktürler. Ancak az önce sıraladığımız maddeler zaviyesinden bir değerlendirmeye tabi tutulacak olurlarsa, Bunlardan hiçbirinin liderler lideri Hazreti Muhammed aleyhisselamın sözü edildiği yerde isimlerinden bile bahsedilemez. Evet, yeryüzünde bütün hususiyetleri ve onda bulunması gereken bütün özellikleri en üst seviyede ve eksiksiz nefsinde toplayan tek bir lider ve bir tek önder vardır. O da hiç şüphesiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Öyledir, çünkü o Resulullah'tır. Yaptığı bütün icraatı Cenab-ı Hakk'ın teyidi altında gerçekleştirmektedir. 1- Hayatına kısaca bir bakış. Onun verdiği bütün kararlar gayet süratli ve isabetliydi. Hayatında hiçbir kararı piyas ile neticelenmemişti. Nitekim, Buraya kadar bunun müşahhas misallerini uzun uzadıya anlatıp naklettik. Bilhassa Uhud ve Huneyn'de nasıl süratli ve isabetli kararlar aldığını ve ordusunu mutlak bir hezimetten kurtarıp şanlı bir zafer kazandığını altını çizerek ifade etmeye çalıştık. O fıtraten cesur ve şecaat sahibiydi. Tek başına bütün insanlığa meydan okurcasına uzun, çetin ve çetrefilli bir yola çıkmıştı. Ne fertlerden, ne de cemaatlerden korkmadan, çekinmeden yoluna devam etmişti. Hatta bazen orduda bir bozgun olunca, o atını mahmuzlar, düşmanın üzerine yürür, ve bunu yaparken de zerre kadar korku alameti göstermezdi. Hatta Hz. Ali radıyallahu anh gibi bir şecaat kahramanı, biz harp meydanında korktuğumuz zaman, Allah Resulü'nün arkasına sığınır ve itminana kavuşurduk diyor. O bir gün bir ağacın altında istirahat ediyordu. Cesur bir düşman onun yanına kadar sokuldu ve kılıcını kaldırdı. Tam vuracaktı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini açtı. Bu cüretkar adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ''Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?'' dedi. Efendimiz ise kılını dahi kıpırdatmadan gayet sakin, Allah dedi. Adam, Allah Resulü'nün bu büyüleyici cesaretinden ürperdi ve farkına varmadan elindeki kılıcı yere düşürdü. Bu defa kılıcı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldı ve aynı soruyu ona sordu. Adamın aman dilemekten başka çaresi yoktu. İşte Allah Resulündeki cesaret boğudu ve işte baş döndüren o büyük teslimiyet. Medine'de bir gürültü işitilmişti. Herkes heyecan ve korku içinde yollara dökülmüş, gürültünün mahiyetini anlamaya çalışıyordu. Biraz sonra gözler beliren bir toz bulutuna ilişti. Toz bulutu yırtılınca arasından süzülüp çıkan iki cihan serveriydi. Korkulacak bir şey yok diyerek herkesi, teskin ediyordu. İlk defa sesi o işitmiş ve herkesten evvel Ebu Talha radıyallahu anh'ın atına binip süratle sesin geldiği yöne gitmiş, tespit etmiş ve dönmüştü. Hatta Ebu Talha'nın o yürümeyen atı, üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binince, o gece sevincinden adeta rüzgar kesilmişti. Tek başına, Herkesi titreten bir gürültünün üzerine yürüyen Allah Resulü normal insan normlarını aşan bir harikuladelik sergilemektedir. Mağara'da Hazreti Ebubekir radıyallahu an onun adına endişelenince iki kişi hakkında zannın nedir ki onların üçüncüsü Allah celle celalühudur demiş. Kendi hakkında endişelenen bir sinenin çıldırtan endişelerini teskin etmişti. Zaten, evinden ayrılıp, gözü dönmüş düşmanların arasından çıkıp gidişi de apayrı bir cesaret destanı değil miydi? Onda her zaman, sarsılmaz ve sağlam bir irade vardı. Bu iradenin ters yüz edilmesi mümkün değildi. Çünkü ondaki iradeyi Cenabı Hak, gizli meşiyetiyle, biledikçe bilemişti. İki, Ulaşılamayan Ululuk O sallallahu aleyhi ve sellem Daha doğmadan babası vefat etmiş Ve yetimliği ta anne karnından başlamıştı Dolayısıyla da babadan gelecek destek Ve bu desteğin insan üzerinde hasıl edeceği gevşeklik Onun için hiçbir zaman söz konusu değildi Zaten onun davası bir yönüyle iradeye per kazandırma davasıydı Altı yaşında da annesi vefat etmişti. Halbuki bir insana annesi kadar destek olan veya bir insanda uzun süre kendi desteğini anne kadar hissettiren ikinci bir varlık yoktur. Şimdi bu mübarek destek de onun elinden alınmıştı. Hadiseler onu törpülüyor ve iki can serverinin iradesi her geçen gün biraz daha kuvvet kazanıp ışıldıyordu. Sekiz yaşında da dedesini kaybetti. Öyle bir dede ki, o bütün Mekke'nin ve Mekke'linin de desteğiydi. Şimdi o da bir seher yıldızı gibi kaybolup gitmişti. Bütün bu hadiselerle Allah Celle Celaluhu, ona güven kaynağı olarak sadece zatını nazara veriyor ve buna gölge düşürecek her şeyi çekip elinden alıyordu. Evet onu, o destekleyecek ve semavi teyidatıyla o terbiye edecekti. Belki her destek ve kaide çekildikçe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşeriyetinin gereği bir sarsıntı geçiriyordu. Ancak ileride yükleneceği o büyük vazifeyi yüklenebilmesi için irade yönüyle de onun bilenmesi gerekiyordu. Ta ki bir gün bütün dünya onun altından çekilse ve o sallallahu aleyhi ve sellem boşlukta kalsa zerre kadar irkilme ve tereddüt geçirmesin. Eğer o bu olmamış şeye maruz kalsaydı hiçbir şey olmamış gibi o yine yerli yerinde olacaktı. Şayet böyle olmasaydı Uhud'daki o sarsıntılı dönemden sonra onun düşmanı takip emrine vermesi nasıl mümkün olacaktı ki? O öyle bir iradeye sahipti ki hem kendisi hem de ashabı o derece yaralı ve yorgun olmasına rağmen düşmanı takip ediyor ve kendisi en önde gidiyordu. Onun hayatının tek lahzasında dahi panik yoktur. Her biri başlı başına birer arslan. En cesur sahabenin dahi sağa sola kaçıştığı devrede o yerinden bir adım dahi kımıldamamıştır. Evet. O'nda öyle çelikten bir irade vardı. Mekke'de çekmediği sıkıntı kalmamıştır ama o sarsılmamış. Hanımı, amcası peşi peşine vefat etmiş ki her ikisi de O'nun en büyük destekçisiydi. O'nda yine zerre kadar bir ümitsizlik ve kararsızlık olmamıştır. Taif'te taşlanmış, başı gözü yarılmış ve bu esnada melekten bir teklif almış... Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsaade ederse, Cibril dağı Taiflilerin başına geçirecektir. İşte o esnada bile mübarek vücudunu kan içinde bırakan bu insanlara karşı, iradesinde bir gevşeme olmamış, aksine hayır demiş ve meleğin teklifini reddetmiştir. Aman Allah'ım, bu nasıl iradedir ki, bu kadar zor durumda dahi, kararlılığından kıl payı inhiraf etmemektedir. İşte bu liderle ölüme gidilir. Ve işte bu lider için her şey feda edilir. Çünkü insan böyle bir liderle yolda kalmayacağını çok iyi bilir. Darda kaldığı zaman arkadaşlarını terk edebilen, dün uğruna binlerce insanın öldüğü karar ve prensipler, şimdi aynı fedakarlığı ondan beklediğinde, bu prensip ve kararlardan tavizler verebilen iradesi küflenmiş insanlar nasıl lider olabilir? Ve bunların arkasından nasıl gidilir ki? Zaten günümüz insanını da sukutu hayale uğratan bu türlü sözüm ona liderler değil mi? O sallallahu aleyhi ve sellem sap sağlam mesuliyet insanıydı dipdiri bir irade kahramanıydı. Ona inen Kur'an dağlara inseydi, onları paramparça ederdi. O, müthiş bir sahibi iradeydi. Tebliğ vazifesiyle vazifelendirilmişti. Teker teker insanlara Allah'ı anlatacaktı. Bu adeta yumurta kabuğu ile okyanusları boşaltmak kadar zor bir işti. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Tereddüt etmeden bu işin altına girmiş, fertleri insani melekeleriyle yakalamış ve onların gönüllerine yıkılmaz tahtlar kurmuştur. İslamı tebliği onun varlık gayesi olmuştu. O adeta ne dünya ne de ukba endişesi taşımıyordu. Cennetleri seyretme, kabu kabseyine ulaşma dahi ona vazife mesuliyetini unutturmamıştı. Yıldızların kaldırım taşı gibi ayağının altına serildiği o yerlerden, çile ve mihnet dolu bu dünyaya dönmüş ve bizimle olmuştu. Çünkü o, mesuliyetini vücudunun bütün zerreleriyle duyan, hisseden bir insandı. Onda öyle bir mesuliyet anlayışı vardı ki, bir gün, ah keşke kesilip biçilen bir odun parçası olsaydım diyecek kadar, insan olmanın yüklediği mesuliyetin ağırlığıyla, her zaman inim inimdi. Sözü uzatmaya ne hacet. O daha henüz bezleri arasında bir çocukken, ümmeti, ümmeti diyecek kadar, kendi vazifesine göre programlanmış bir insandır. Onun mahşerdeki iki büklüm hali de, bu sorumluluğun bir uzantısı. Zaten böyle bir mesuliyeti yüklenmeye ondan başka kim takat getirebilirdi ki? O ilk insandan son insana kadar adeta bütün insanlığın mesuliyetini yüklenmiş gibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman ve mekanın dar buğutlarını aşan bir görüş ve ferasete sahipti. Bu da bir şey mi? Onun bakışları her zaman ebedi alemin yamaçlarını seyrediyordu. Daha dünyadayken cenneti, cehennemi, sıratı ve mahşeri bütün teferruatıyla anlatan O değil miydi? Görüyor ve gördüklerini söylüyordu. Ayrıca O'nun sıtkını konu edindiğimiz yerde de ısrarla üzerinde durduğumuz gibi, istikbale ait söylediklerinin hiçbiri O'nu sözlerinde yalancı çıkarmamıştı. O ne dediyse, vakti ve saati geldikçe hepsi zuhur etmiş, bir kısmı da zuhur etmeyi bekliyordu. Onun ileri görüşlü oluşunu anlatma bakımından Hudeybi'ye çok mühimdir. Ve biz bu hususa daha önce tafsilatıyla yer verdik zannediyorum. 3- Değişmeyen insan. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem, İşe nasıl başladıysa, hayatının seyrini hep aynı ölçü ve aynı disiplin içinde geçirmiştir. Mekke'de etrafında sadece bir köle, bir kadın, bir çocuk ve bir hür insanın bulunduğu devrede, onun tavır ve hareketleri ise, veda haccında yüz bini aşkın insanın gözünün içine baktığı devredeki tavır ve hareketleri aynıdır. Hatta tevazu fetih ve muzafferiyetlerin saanak saanak onu ıslattığı dönemlerde daha da enginleşmiş ve tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmiştir. Hayatı boyunca değişmeyen tek lider o sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bakın ki başından bu kadar sıkıntılar geçmiş ve bu sıkıntıların çoğuna da doğrudan doğruya etrafındakiler sebebiyet verdikleri halde, o katiyen yeni bir tavır belirleme zaafına düşmemiş, onlara karşı hep ilk davrandığı ölçüde davranmıştır. Dost halkasına yenilerin ilhakı, ve bunların arasında hakikaten emsalsiz insanların da bulunması, ona eski dostlarını ve dostluklarını katiyen unutturmamıştı. O başta nasıldıysa, hep öyle kaldı. 4. Eşsiz mahviyeti. Bir gün ashabıyla oturmuş yemek yiyordu. Oradan geçmekte olan bir kadın ona laf attı. Oturmuş da köle gibi yemek yiyor dedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavrını değiştirmeden cevap verdi. Evet, benden güzel köle mi olur? Ben... Allah Celle Celaluhu'nun kölesiyim. Sonra bu kadın aynı yüzsüzlüğüne devam ederek, kendisi yiyor da bana yedirmiyor dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da sofraya buyur etti. Kadın hayır dedi, ben senin ağzındaki lokmayı istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzındaki lokmayı çıkardı ona verdi. Orada bulunanlar yemin ederek söylüyor ki, o kadın ağzına bu lokmayı koyduğu andan itibaren, Medine'nin en iffetli kadınlarından biri haline geldi. Yine bir gün, karşısında titreyen adama baktı ve şöyle buyurdu, ''Kardeşim titreme, ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum.'' Melek geldi ve sordu, ''Kul peygamber mi?'' Melik peygamber mi olmak istersin? Cibril kulağına fısıldadı. Rabbine karşı mütevazı ol. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Bir gün aç yatıp tazarru eden, diğer gün tok olup şükreden, bir kul peygamber olmak isterim. Bütün bunlar olurken, Dünyanın dört bir yanından gelen ganimet ve hediyeler onun ayaklarının altına seyrediyordu. Fakat o sallallahu aleyhi ve sellem, şahsı adına bunların bir zerresinden bile istifadeyi düşünmüyor. Gelenlerin hepsini ashabına dağıtıyordu. Onun bu tavrı, bütün bir hayat boyu hiç mi hiç değişmemişti. Daha ne diyeyim, Mekke fethinde başını o kadar eğmişti ki, Arşa değen baş, orada semerin kaşına diyecek kadar eğilmişti. Sadüb-i Muaz radıyallahu anh gelirken, yanındakilere efendiniz için ayağa kalkın diyordu. Halbuki sahabe ne zaman onu görse ve ayağa kalksa, acemler gibi ayağa kalkmayın hitabıyla karşılık veriyordu. Miraç esnasında bütün peygamberlere imam olmuş ve onlara namaz kıldırmıştı. Ancak bu mazhariyet onu yine değiştirmemiş ve beni Musa bin İmran aleyhisselama taftil etmeyin demişti. Ve bir başka seferinde de beni Yunus bin Metta aleyhisselama taftil etmeyin diyecekti. Gayb alemine ait perdeler nice kere onun gözünün önünden kalkmış ve o veraların verasını müşahede etmişti. Ancak Hazreti Ayşe Radıyallahu Anha'nın odasında ilahi söyleyen cariyeler, ''Bizim aramızda öyle bir nebi var ki, yarın ne olacağını bilir.'' dediklerini duyunca, onları derhal susturmuş, ''İlle de bir şey söyleyecekseniz, doğruyu söyleyin.'' buyurmuştu. Evet, bir ömür boyu ahenk ve tavırlarını değiştirmeyen tek bir insan, tek bir lider vardır. O da hiç şüphesiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 5. Kabiliyetleri keşfetmesi. İdaresi altındakileri tanımasında da onun eşimenendi yoktu. Habeşistan'a hicret edileceği zaman hicret edecekleri ve başlarında onları idare edecek şahsı seçmesinde müthiş bir isabet vardı. Cafer bin Ebi Tariq radıyallahu anh Necaşi'nin huzurundaki hizmetleriyle bu isabetin adeta mührü gibidir. Medine'ye ilk gönderdiği mürşit Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anhtır. Mus'ab, icraatıyla Allah Resulü'nün değişik iş ve vazife için insan seçimindeki isabetini tasdik eden bir sadık şahittir. O gün Medine'de Mus'ab gibi ince bir insan gerekliydi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu göndermişti. Hicret esnasında onun yatağına birisi yatmalı ve müşrikleri oyalamalıydı. Belki o esnada Allah Resulüne gelecek darbeler ona gelecekti. Böyle bir durumda oraya Hazreti Ali gibi bir kahraman gerekliydi ve o seçildi. Mağarada ona kim arkadaş olacaktı? Medineliler ilk defa onu kiminle görmeliydiler? O hep ikinci adam olma durumunu muhafaza eden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh olmalıydı ve öyle oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işin başında Ebu Bekir anh'ı hangi makam ve mevkiye yerleştirdiyse, hayatının sonuna kadar Ebu Bekir radıyallahu anh orada oturdu. Çünkü ilk seçim çok isabetli ve yerinde yapılmıştı. Zaten teker teker bütün raşit halifelerde onun yaptığı seçimin ve yerleştirmenin izi vardır. Birinci halife Ebubekir, ikinci Ömer, üçüncüsü Osman ve dördüncüsü de Ali radıyallahu anhüm olmalıydı. Çünkü kaderin çizdiği ömür sınırı böyle olmasını gerektiriyordu. Belli ki bu sıralama ilahi bir tasnifle yapılmıştı. Ebu Ducane radıyallahu anh'a verdiği kılıçtan tutunda, Nuaym bin Mes'ud radıyallahu anh'a verdiği, Kureyş ile Yahudilerin arasını bozma misyonuna kadar, bütün icraatında o, hep işi ehline verme prensibiyle hareket etmiş ve bunda da muvaffak olmuştu. Huzeyfe'ye sır verilirdi ve o, sırlarını ona verdi. Mekke'de istihbarat adına, Amcası Hazreti Abbas radiyallahu anh'ı kullandı ve Hazreti Abbas bu işi layıkıyla başardı. Kumandan tayin ettiği şahıslardan, ellerine mektup verip krallara gönderdiği murahhaslara, ilim adamı olsunlar diye sufeye kabul ettiği talebelerden, zekat amillerinin intihabına kadar hadiseler hep onu doğruluyordu. Evet, bir lider için vazife ve sorumluluk yüklenecek insanları tanıma çok mühimdir. Tarih bu mevzuda liderlerin yaptığı nice hatalardan bahseder. Yanına yaklaştırıp en yakını yaptığı insanlardan ihanet gören liderlerin sayısı hiç de az değildir. Erkam bin Ebi Erkam radıyallahu anhı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha ziyade mali işlerde kullanıyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde de o aynı işlerde istihdam edildi. Hazreti Osman radıyallahu an kendi malından yaptığı infakla biraz yakın akrabasını gözetiyordu. Ne var ki onun bu cömertliği başkaları tarafından yanlış tevil ediliyor ve Ümeyye oğulları Beytül Mal'den destekleniyor zannediliyordu. Böyle bir töhmet altında kalmamak için Erkam bin Ebi Erkam radiyallahu an, Hazreti Osman radiyallahu anh'a müracaat ederek hazinelerin anahtarını teslim etti. Halk senin kendi malından verdiğini yanlış anlıyor. Ben böyle bir itham altında maliye işlerine nezaret edemem dedi ve ayrıldı. Kendi isteğiyle ayrılıncaya kadar da tam çeyrek asır aynı görevde kaldı. 6- Gönüllerdeki sevgili o sallallahu aleyhi ve sellem seven ve sevilen bir liderdi. Öyle ki her fert kendini ona en sevgili sanırdı. Yine her fert kendini onu en çok seven insan olarak kabul ederdi. Seviyordu. Vefatına yakın kaç defa mescitte ashabına dönmüş ve onları teker teker süzerek hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Çok iyi biliyordu ki bir müddet sonra yine onlarla beraber olacak ama şu şehadet alemine ait beraberlik yakında sona erecekti. Onun refika alaya yükselme vakti gelmişti ve sema ehli sabırsızlık içinde onu bekliyordu. Oysa bir vefa abidesi olarak ashabından ayrılacağı için gözyaşı döküyordu. Ashabını seviyor ve mahremlerini koruduğu gibi koruyordu. ''Sakının asabımdan ve onlara uygunsuz söz söylemeyin. Benim asabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız hidayeti bulursunuz.'' Ve daha nice sözleri bu sevginin, bu korumanın deliliydi. Aynı zamanda seviliyordu. Hem de delicesine seviliyordu. Zaten onu sevmek imanın kemaline delil değil mi?'' en kamil imana sahip olan sahabe de, onu en mütekamil seviyede seviyordu. İdam sehpasında Hubeybe sorarlar, şu anda senin yerinde onun idam edilmesini ister miydin? Evet, dese kurtulacaktı. Ama o bir sahabedir, ve kendisine yakışan cevabı verir, hayır, vallahi değil benim yerime onun idamı, benim kurtuluşuma mukabil, onun ayağına bir dikenin batmasına dahi razı değilim. Saat bin Rabi radıyallahu an aldığı yaralarla şehit olmak üzeredir. Son anını yaşarken sözleri şunlardan ibaret: Allah Resulüne selamımı söyleyin. Yemin ederim, şu anda Uhud'un ardından cennet kokusunu duyuyorum. Kavmime de söyleyin. Onlardan bir fert hayatta kaldığı müddetçe Resulullah'a bir şey olursa, Allah Celle Celaluhu karşısında bunun hesabını veremezler. Bunu çok iyi bilsinler. Sümeyra radıyallahu anha, harp meydanında delicesine onu arıyor ve ne Resulullah, Resulullah nerede diyordu? Onu görünce de, atının terkisinde kocasını, ve iki çocuğunun naşı olduğu halde dönüyor ve bundan sonra bütün musibetler bana çok hafif gelir. Değil mi ki sen hayattasın ya Resulallah diyordu. Nesibe radıyallahu anha elinde kılıç Allah Resulü'nü müdafaa ederken gözü kimseyi görmüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona oğlunu gösterip oğlunun yardımına koş deyince bir oğlu olduğunu hatırlıyor. Hemen koşup oğlunun yarasını sarıyor. Ardından da oğlunun sırtına vurup hadi yavrum Resulullah'ı müdafaa et diyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah Resulünü müdafaa ederken dayak yiyor, komaya giriyor. Başucunda annesi oğlunun gözlerini açacağı anı bekliyor. Bekliyor ama o gözlerini açar açmaz sevdiğini arıyor ve soruyor. Resulullah'a ne oldu? Anası bir kaşıkla çorba içirmek isteyince de o büyük dost elinin tersiyle çorba dolu kaşığı itiyor ve bana Resulullah'tan bir haber getirmedikçe ağzıma bir lokma almayacağım diye yemin ediyor. Daha yüzlercesiyle bütün bu misaller göstermektedir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ve bütün ümmeti tarafından ölesiye sevilmektedir. İşte o bu sevgi hâlesi içinde etrafındakilere fevkalade güveniyordu. Onun kapısında nöbetçi, onun kapısında inzibat yoktu. Çünkü herkes ondan, o da herkesten emin bulunuyordu. Yedi, o sallallahu aleyhi ve sellem daha baştan masumdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mazisi tertemizdi. Resulullah'tan kendisini töhmet altında bırakacak tek davranış sadır olmamıştı. Hz. Ebubekir radıyallahu an efendimizin çocukluk arkadaşıydı. Eğer onda ayıp ve kusur kabul edilebilecek bir fiil ve hareket görseydi daha o nübüvvetini ilan eder etmez hiç ilk inanan insan olur muydu? Ve onun bu tertemiz ahlakına vurulmuş olan Hz. Hatice validemiz radıyallahu anha da kendisini isteyen o kadar talipli varken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme talip olmuştu. Temizler temizlere Nur suresi 26 ayetinin de anlattığı gibi Tahire olan anamız Hazreti Hatice radiyallahu anha Tahir ve tertemiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme denk bir zevce olmak için çırpınıp durmuş ve hayatının sonuna kadar da sadakat içinde yaşamıştır. Onun ahlak ve fazileti daha kendi devrinde dilere destandı. Mekkeli bi'isetten evvel de onu emin insan olarak tanıyordu. Doğruluğu ve ahde vefası herkesçe müsellemdi. Bunu Ebu Cehil de, Ebu Leheb de biliyor ve itiraf ediyordu. Onların aşamadıkları noktalar başkaydı. Yoksa bütün düşmanları biliyorlardı ki o doğru söylüyordu. Günahsızlık onun ayrılmaz bir parçasıydı. Ve o hep masumdu. Hiç günah işlememişti. İnşallah onun bu sıfatına ileride tafsilatıyla temas edeceğiz. Sir William Muir diyor ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üstün bir şahsiyet ve mümtaz bir fazilet abidesiydi. Hayatında bir kere olsun, seviyeli insanların bayağı göreceği bir davranışta bulunmadı. Halbuki o devlet kurdu, devletler yıktı. Bunca hengame içinde dahi hep edep abidesi olarak yaşadı ve nezih bir hayat sürdü. O, sallallahu aleyhi ve sellem, insani zaaflardan münezzeh ve müberra idi çok yönlü ve mükemmel bir istidat ve kabiliyete sahipti. Bu kadar mükemmel bir istidat ve kabiliyet ise, ancak peygamber olurdu. Çünkü diğer payelerin hiçbiri ondaki istidat ve kabiliyetler, bu çapta olmak şartıyla, gerekli değildi. Mesela o, sallallahu aleyhi ve sellem, sadece bir ticaret adamı olsaydı, onun ticarete olan yatkınlığı, en üst seviyede bir tüccar olmasına yeterdi. Bu durumda ise onun siyasi ve askeri dehası zemin bulamadığından dolayı kullanılmamış olacaktı. Halbuki o, iyi bir tüccar olmanın yanında aynı zamanda mükemmel bir idareci ve seçkin bir erkanı ı harpti. Meseleyi sadece bu gibi meslek dallarıyla sınırlandırmak da doğru değildir. O, sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlığı bağrına basacak çapta yaratılmıştır. Böyle bir istidat ise ancak peygamberlerde olur. Yoksa ondaki istidat ve kabiliyetlerin abes ve boş yaratıldığını kabul etmek icap eder ki, Allah Celle Celaluhu abesten münezzehtir. O, sallallahu aleyhi ve sellem, her meselede zirvede olmuştur. Zaten öyle de olmalıdır ki, Kendisine intisap eden insanların istidat ve kabiliyet yönünden en yüksekleri dahi hep rehberlerinin altında kalsın. Ondan sonra en müstait insan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tı. Ama o yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi herkesten daha çok kabulleniyor ve ona bağlılığı en büyük paya biliyordu.